536. konu, Abdullah bin Mahremen'in yemeğim savaşında oruç tutması, İbni Ömer şöyle anlatıyor, Abdullah bin Mahremen'in yanına gittim, o yaralıydı, bana, ey Ömer'in oğlu Abdullah, akşam oldu mu, diye sordu, evet dedim, benim şu miferime biraz su koy da orucumu açayım, dedi, ben su havuzuna geldim, havuz su doluydu, Miferi suya daldırdım, sonra miferden onun tasına su koydum, ona döndüğümde baktım ki vefat etmiş.